Kentin tozuna hoş geldiniz. Kentin gündemi yine yüklü. İki önemli konuya göz atacağız. İlki Ekumenepolis belgeselinin Edirne Enes gösteriminin tüm izinler alındığı halde son dakikada kaymakamlık tarafından bizzat kaymakamın kendi tarafından engellenmesi. Diğer konu ise bir kent suçu ve konuyu ortaya çıkaran basın mensubu arkadaşımız Ömer Erbil'i kutluyoruz. İhlallerin ve faillerin ifşa edilmesi kamuoyunun desteğini ve baskısını getirerek var olanları ve ilerdekileri de önler. Evet, ikinci konumuz hayvan saray Toklu Dede Mahallesi yenileme projesi ile ilgili. Önceki yayınlarımızdan hemen hatırlayacaksınız. Najla Oseira'nın Amnesty International için yaptığı Toklu Dede belgeseli Nerede yaşarsan yaşadan bölümler dinletmiştik. Barınma hakkı ihlalleri, belediye ve özel şirketlerin baskıları, terke zorlanan kiracılar ve intihara teşebbüs eden İsmet Amca. Belgeseli Amnesty'nin sayfasından veya Necla Useyra'nın buluğundan erişebilirsiniz, izleyin deriz. Yeni bir kent suçu. Ayvansaray Toklu Dede yenileme projesiyle ilgili aynı ada parsel, aynı tarih ve karar numarası ile iki değişik Avan proje verilmiş durumda. Vatandaşa iki kat, müteahhite üç kat. Aman dikkat edin. iki aynı, tıpkısının aynısı Avan proje. Aynı yerde vatandaşa iki kat, müteahhite üç kat. Eki menopolis'e dönersek... Bildiğiniz üzere 4 Mayıs ilk Cuma günkü ilk programımızda güzel bir tesadüf, ucu olmayan şehir Ekim Önepolis belgeselinin vizyona girdiği güne denk gelmişti. Söyleşimiz ilk söyleşimizde filmin yönetmeni İmre ile yapımcısı Gaye Günayla yapmıştık. Film yine hatırlayacaksınız Mayıs başı bir haftalığına vizyonda kalacaktı ve siz izledikçe vizyonda kalacaktı. Ama film bir değil iki değil dokuz hafta vizyonda kalarak bir belgesel için rekor kırdı. Büyük bir ihtimalle tekrar vizyona girecek onu da kaçırmayın diyoruz. Eki Monopolis aynı zamanda yurt içi yurt dışı birçok yerde ve kurum bünyesinde gösterilmekte. E, mahalle gösterimlerinde organizasyonda kent hareketleri yapıyor. İşte bu gösterimlerden biri Edirne Enes'deydi. Ne oldu, nasıl olduysa kaymakamlık tarafından engellendi. Önce Enes kaymakamlığına bağlandık. Ee, orayı bir e, kaydımızı dinleyelim. Ne diyorlar? Neden e, fi, e, filmin e, engellendiğine dair? Bu Roma vatandaşlarıyla ilgili e, evet. içimize yaklaşık 120 tane Türkiye konutu yapıldı. Evet. E, bu... Yaklaşık bir ay de bu TOKİ konutlarına geçecekler. Tamam. Yani kendilerinin bulunduğu yerde midir? Bu yerinde dönüşüm mü? Yeniden iskan mı? Yeniden iskan da başka bir şey yok. Şimdi Tokyo'nun belirlemiş olduğu bir alan var ilçemize girişte. Evet. O Tokyo'nun belirlediği alana yapılan Aha. konutlara evet. yerleşecekler. Hali hazırda nerededir kendi yerleri vatandaşların? Kendileri Enes Merkez'de. Evet, Merkez, Enes Merkez'de. Enez'e geldiniz mi? Bilir misiniz? Hayır e? bilmiyorum ama inşallah gelirim. Bence <gülüyor> büyük şey kaçırıyorsunuz. Samir söylüyorum bunu. Yani, e, çok küçük bir ilçe şey <gülüyor> olarak, <gülüyor> nüfus olarak ama e, çok bakir, çok düzgün ilçelerden birisi diyebilirim. <gülüyor> Deniz olarak özellikle. Bence imkanınız varsa bu yazı kaçırmayın. Evet. Galiba trafik sorununuz da yok ilçede. Hiç öyle bir derdimiz yok. Yani e, tabii yazdan dolayı şimdi e, 3 bin nüfuslu bir ilçede şu an e, 50-60 bin nüfus olduğu zaman e, araç bir yoğunluğu biraz oluyor ama e, yine de şiddetle tavsiye ederim. Değerlendirin, gelin. Peki. Peki e, ben son size bir şey daha sormak istiyorum Kerem Bey. Şimdi bu Ekimönöpolis filmi var belgeseli evet. biliyorsunuz. kentsel Dönüşüm belgeseli. Hı hı. E, bunu Kaymakam Bey'in e, talebiyle engellenmesi var gösteriminin bununla ilgili bir bilgi verebilir misiniz? Bilgi. nedir evet bu da yanlış bilgi şimdi şimdi o talep edilen yer de şimdi dediğim gibi 3 bin nüfuslu bir yer ene ilçe merkeziyle sahil bölgesi yaklaşık 10 kilometre aralığı olan bir yer hı hı. bu sahil bölümünde talep edildi yapmak ve sahil bölümü yani yolları falan dar olan küçük olan ve yoğun Araç bir nüfus trafiği olan bir yer. Onların gösterim yapmak istedikleri yer halkın yürüyüşünün böyle yürüdüğü bir olur Öyle söyleyeyim ben size. Şimdi onlar biz dediler burada yapmak istiyoruz. Aha. Öncesinde hatta Çay Bahçesi ne yapacağız? Evet çay önce bahçesi, öyleymiş. Evet. Çay evet. Bahçesi'nin sahibi herhalde uygun görmedi. Daha sonra yolda yapmak istiyoruz dediler. Ama biliyorsunuz ki araç trafiği, yollar herkes açık. Hayır, yani trafik yok dediğiniz için az önce ben onun için sordum. Trafik olmaz mı ya? Yani tam tersi. E, 3000 nüfuslu bir yerde ya, trafik yok derken yollarımız açık çık ama e, yoğunluk hı hı. var mı? Hı hı. Var. O anlamda var yoğunluk. E, e, hayır bir de şöyle bir aynı zamanda e, bize gelen bilgi var da belediye film gösterimi yapılmak istenen alanın geceleri zaten kapatıldığını bu nedenle trafik düzenini bozucu herhangi bir olumsuz etkisi olmadığını da bildirmiş. Hatta belediye araçlarından anonslar var. Şimdi anonslar var ama dediğim gibi Kaymakam Bey'in öngörüsü o şekilde. Yani araç trafiği ve insan trafiğinin yoğun olduğu bölgede bu sinema göstermeyi yapılacağı için talepler olursa dedi başka bir yer göstersinler. Daha başka bir mekanda yapılabilir ama. Şimdi düşünün herkesin uğrak yeri olan bir yolu kapatmak. Öyle düşünün. Peki. Çok teşekkür rica ediyorum ediyoruz, bilgilendirmeler yani, için. E, ee, olumsuz e, o, gösterim yapmak isteyen e, kişilere karşı kaymakam ya da kaymakamlar ya da ilçenin herhangi bir olumsuz tavrı tepkisi olamaz. Hayır. E, sonuçta şey ee, bir film. Tabii ki yani bir kişisel bir, bir tepki olamaz zaten kurum Asla. olarak. Siz ilçenin belli şeylerinden sorumlusunuz. Evet. Hı hı. E, yani tekrar bir e, başvuru durumu olun, olduğunda ekümeni e polis rahatlıkla Enez'de izlenebilir. Aynen öyle. Tamam. Kaymakam peki. Bey'in de zaten hı hı. tavrı hı hı. bu şekilde. Tek, e, tekrar mürafiyatlı, onlara da söyledik Yani kayma, tekrar talebimiz olursa Kamyon bunu değerlendir, e, bir sıkıntı olmaz hı hı. diye düşünüyorum. Peki bir de bu TOKİ'lere gelirsek burada e, ne kadardır metrekare vatandaşlara ve aylık ne kadar ödeyecekler? Sosyal konut olarak yapıldı bunlar, bir artı bir şeklinde hı hı. bir salon, bir işte oturma odası, falan hepsi. Içinde. 50 metrekare değil mi? bunlar? Kaç? 50 olması lazım net. Hı ya ne bir ha. emin değiliz ama 55 metrekare varmış. Evet, ne kadar olur? Evet. Hı -hı. Ne kadar peki aylık taksitler ne kadar? 100 100 denmişti roman vatandaşlar için böyle mi ödeyecekler? 130 liraymış. 130 liraymış. Peki Hı -hı. çok teşekkür ediyorum bilgilendirmeler Rica için. Ediyoruz. Evet, kaymakamlı dinledik. Neden filmin gösterilmeme gerekçelerini Belirttiler, diliyoruz ekümenopolis tekrar Enez'de gösterilebilsin dedikleri gibi. Tabi bu arada çok önemli bir başka olgu daha var. Enez'de bir kentsel dönüşüm projesi var. Ve sizin de dinlediğiniz gibi merkezdeki Roman Mahallesi kentin girişine muhtemelen tüm diğer TOKİ projelerinde olduğu gibi kentin dışına e, taşınıyor. E, bununla ilgili de görüntüler romanlar yeniden iskan edildiğinde neler olduğunu olacağını ileride takip edeceğiz. Evet şimdi bugün yine bir konuğumuz var. Kent hareketlerinden bir arkadaşımız bizimle. E, en e giden arkadaşlardan biri e, kendisi. Sevgili Çiğdem Şahin, Fenerbalat Saray Derneği'nden e, ve aynı zamanda Kent Hareketleri Sözcüsü. Çiğdem hoş geldin. Hoş bulduk. Evet dinledin. Şimdi en önce trafik yok denildi. İlçemiz çok rahat derken birdenbire trafik dendi. Orada belki bilemiyoruz. O mekanda trafik yoğun. Sen birebir şahit oldun. Kısaca anlatır mısın? Neler oldu? E, şimdi e, yani ben Orayı gördüm. Yani orası zaten bir sitenin önünde bir sokak. Ve aslında gerçekten dokuzla belli bir saate kadar her akşam kapatılıyor trafiğe sokak. Ve hiç de öyle söylenildiği gibi bir trafik yoğunluğu yok. Yani çok ıssız bir sokak aksine. Ama şey... ...yoğun bir caddeye çıkıyor. Anladım. Fakat Hı -hı. bizim e, gösteri yapacağımız yer... E, ...o yoğun cadde değil... ...zaten ıssız olan, kapatılan... Hı -hı. E, ...her akşam e, trafiğe kapatılan... ...sokaktı. Hı -hı. Bu anlamda bu gerekçe... E, ...inandırıcı değil. Hele Hı -hı. de orayı gören... ...bir kişi olarak bunu çok... ...içtenlikle söyleyebilirim. Hı -hı. Aynı zamanda... ...sen de söyledin zaten... E, Hı -hı. ...Kerem Bey'e... E, ...hani... Ilçe, belediyeli, evet. ...ilçe sınırları içinde... ...belediyenin yetkisine Hı -hı. giriyor... Trafik düzenlemesi e, kaymakamın bize daha ciddi bir gerekçeyle Hı -hı. gelmesi Hı -hı. gerekiyor Hı -hı. samimiyetlerine inanmamız Hı -hı. için. Evet galiba e, tekrar bir başvuru olursa kabul edeceklerini de beyan ediyorlar. O zaman bir an önce Enes de gösterilsin. E, de, benim de, söylemek bilmiyorum. istediğim bir şeyler var bu Hı -hı. konuda. E, tabii ki ben bölgede kaldım bir süre Hı -hı. daha e, şey, bu iptal olayından sonra. E, ve biraz halkın ta, e, şeyini de aldım. Ee, Hı -hı. Nabzını da ölçtük. Orada kaldım özgül arkadaşımla Hı -hı. beraber. Ee, bir kere e, orası dediği gibi Kerem ben çok küçük bir yer ve heyecan uyandırmış Hı -hı. belgesel orada bayağı bir. E, belediye anonslar yapmış. Halkta bayağı bir merak uyanmış. E, üstelik arabalar da tahsis edilecekti. Belediye araçları da tahsis edilecekti. ve Ben çok büyük bir katılımla rekor kuracak şekilde izleneceğini Hı -hı. düşünüyordum. Hı -hı. E, bu mu ürküttü onları onu da bilmiyorum. Evet. Bir de tabii orada bir hali hazırda TOKİ projesi var. Ee, TOKİ'nin bütün açıklarını da gösteren belgesel. Ee, bu, ama şöyle iptal edilmesi bizim daha lehimize oldu hı -hı. diye düşünüyorum. Ben çünkü belgesele olan merak daha da arttı. Hatta biz daha sonra esnafın ve halkın arasında dolaştığımızda işte bize CD'leri verin, biz hı -hı, de izleyelim. Hı -hı. Evlerde biz kendimiz hı -hı, toplanırız, hı -hı. izleriz. Hatta bizim siteden talep geldi kaldığımız evet. sitede. Hı -hı. Bir gece düzenledik ve CD'yi hep beraber izledik. Ee, yani bence kaymakamlık birazcık belki de... Hani bir panikle Hı. bir tepki gösterdi. Fakat belki umduğundan evet. daha da kötü evet. sonuçlandı evet. diye düşünüyorum. Ve sürecek Hı -hı. de bu bizim bu konudaki ısrarlarımız. Hı -hı. Elbette sürmeli. E, çünkü bu bir sansür sonuçta tabii ne olursa olsun. Tabii ki. Şimdi Toklu dediğe gelirsek zamanlar. Çabuk çabuk geçiyorum. Hı -hı. Evet vatandaşa iki kat müteahhite üç kat aynı proje. Nedir biraz bize? Sen bunu Fener Balat'ta da yaşadın galiba anlatır mısın? E, e, bu e, gerçekten bir skandal. Yani düşünün. Bir, bir anlayış düşünün ki bir de, halka hizmet etmekle görevli bir anlayış bir projeyi hı hı. Proje yapıyor bu projeyi kuruldan geçiriyor hı hı. fakat farklı bir projeyi halka gösterip hı hı. E, halkı kandırarak evlerine el koymak için hı, kullanıyor hı, bunu. Yani resmen e, nitelikli, planlı, programlı e, sahtekarlık, düzenbazlık yapıyor yani burada Yani iki belediye. projeyi de kuruldan geçirmiyor değil mi? Hayır, Çünkü hayır, kuruldu, hayır, bizde hayır, bir proje hayır, var hayır, diyor. Hayır. Belediye kendi ayrı bir proje tutup. Şöyle, e, buradaki niyet şöyle. E, kuruldan dediğiniz gibi evet. e, e, bir tane proje hı. geçiyor. Fakat bir başka projeyi aynı tarihi aynı sayı aynı kararla sahte bir proje hazırlıyor belediye hı hı hı. ve e, müteahhitlere ayrı proje gösteriyor halka ayrı proje gösteriyor. Yani kuruldan tek bir proje Anladım. çıkıyor fakat bir tane de Hı -hı. belediye sahtesini yapıyor. Hı -hı. Fakat o sahte projeye aynı kuruldan geçmiş Hı -hı. projenin Hı -hı. E, sayı, karar ve bütün resmi şeylerini veriyor, kodlarını yani veriyor. Bu, müthiş belediye açısı, müthiş bir suç aslında. Suç, suç, halkı dolandırmak, e, evet, evet. kötü niyet, planlı, Hı -hı. programlı, e, kast ederek Hı -hı. nitelikli dolandırıcılık yani. Evet bir de tabii şimdi e, Sayın Mustafa Demir Fatih Belediye Başkanı Sulukule ile ilgili şöyle bir şey söyledi. Pişmiş tavuğun başına gelmeyen şey bizim başımıza geldi diye. Ama öbür öte yandan maşallah hukuk falan çiğneyerek idari mahkemenin kararına rağmen kuralları da çekti. Hatta Sayın Vali de gitti. Çok hayret edilecek bir şey. Bir mahkeme kararının karşılığı nasıl kurallar çekildi Sulukule'de hala. Tabii, tabii, İnşaatlar tabii. devam etti. Tabii. Şimdi onun gerekçesinde biz bir şey yapmadık. Sadece alt yapıları yaptık diyor. Halbuki elimizde belgeler var ki çok net olarak ciddi ciddi inşaatlar bitiriliyor hızlı tabii, hızlı. Tabii, tabii. Şimdi bu da müthiş bir hukuksuzluk. Ee, yani biz Fatih Belediyesi'nde böyle bir hukuksuzluklar zinciri. Tabii daha önce Toklu Dede'de biliyorsun arkeolojik e, alan... E, Birdenbire kazıldı değil müzeden mi? Habersiz, habersiz müzenin evet. e, aslında 5366'ya göre müzeden bir uzmanın denetiminde Hı -hı. E, ve onayıyla olması Hı -hı. gereken kazılar gizlice yapıldı ve orada da çok böyle bir e, lakayit bir biçimde Hı -hı. işte e, biz aslında kazı yapmıyorduk Hı -hı. ya da işte Hı -hı. E, hata yaptık özür dileriz Hı -hı. böyle Hı -hı. E, kaçamak cevaplarla bu kadar büyük önemli bir olayı da atlatmaya çalıştılar ama bu seferki olayı atlatabileceklerini evet, sanmıyorum. Hı -hı. E bu artık gerçekten yani belediyelerin kokuşmuşluğunu gösteriyor hı. ve ben sadece Fatih Belediyesi olarak bu olayı düşünmüyorum. Hı. Bu kentsel dönüşüm projeleri sürecinde ortada o kadar büyük rantlar dönüyor ki belediyeler tabii, artık zıvanadan çıktı. Sen de şahitsindir ki bütün bu kentsel dönüşüm proje bölgelerindeki halka sorduğunuzda belediyelerle ilgili söylediği hı hı. ilk şeyler... ...belediye bizi kandırıyor, belediye bize yalan hı. bilgi veriyor, hı. belediye sözlerinde durmuyor, vaatlerinde durmuyor... Van projeyi göstermiyor. Memleketine git, gidin, memleketinize gidin. Burada ne işiniz evet, var hatta diyor. Hatta İsmet amcaya ne dedi? İsmet amcaya <gülüyor> imzalamadığı bir an, e, Hı -hı. şey e, taahhütname Hı -hı. için imzalattığı protokolü taahhütnameyi evet, imzalıyormuş evet, gibi evet, dayattı. Evet. Ve İsmet amca bunu kabullenemeyerek intihar etti. Hı -hı. Yani bu artık bu pervasızlık, bu Hı -hı. düzenbazlıklar, sahtekarlıklar e, kentsel dönüşüm sürecinin etik olarak da sorgulanması aynen, gerektiğini aynen. bize Vicdanlar gösteriyor. Da kanıyor, Gerçekten e, Toklu Dede'de de zaten biliyorsunuz e, olay ortaya çıkması yine bir vicdan muhasebesiyle oluyor. Yani Hı -hı. oradaki bir apartmanın sahibi kendisi yapmak üzere e, e, izin almak istiyor. E, daha önce kuruldan çık, çıktı diye halka gösterilen projeye göre mimar Hı -hı. olduğu için kat irtifasının ona göre Hı -hı. E, çizerek bir proje oluşturuyor. Evet. Belediyeden diyorlar ki ona göre çizmi, çizmeyeceksin Hı -hı. başka bir e, proje Hı -hı. ile başvuracaksın evet. kurula diyor. O zaman çıkıyor ortaya. Müteahhitlere ayrı irtifa, kat irtifası verdikleri yani. halka başka yani gösterdikleri. Yani bu tabii şu var az gösterdiği için satmaya da değil mi? E zaten yani, problem yani. o. Şimdi şöyle vatandaşın yapma gücü yok. E, vatandaş şimdi kat, eğer kat irtifası tabii. fazla verilirse müteahhite verecek. Müteahhit bir tabii. katı kendine tabii. verecek. Tabii. Kendi kend Ama şimdi kat irtifası vermezseniz Hı -hı. müteahhit için karlı değil. Çünkü tabii, o, e, vatandaş da kendi yapamayacağı için Hı -hı. mecburen e, anlaşıyor ve Oradaki e, inşaat grubu da Şener Grup adına Altın Boynuz Altın Boyunuz, e, evet, Enteresan bir şirket. Unkapan'ın da bir e, kebapçı dükkanı işleten e, baba ve oğullardan 80'lerden itibaren evet. yürüyakulum kulum olan bir şirket diyebiliyoruz aynen. aynen. E, şimdi o bölge e, yani o bölgede birçok ihlal birçok yolsuzluk iç içe yani onun için bu bölgeye Hı -hı. çok Hı -hı. önem veriyoruz. Biz Fenerbahat Ayvansaray e, projesi kapsamında biz kentsel dönüşüm Hı -hı. mücadelesine başladık Febaydar olarak Hı -hı. ya da ben Hı -hı. Çiğdem Şahin olarak ama e, Toklu Dede'yi keşfettiğimde Türkiye'de aklınıza gelebilecek her türlü yolsuzluğun bu süreçte Toklu Dede'de hepsinin olduğunu gördük. Tabii şimdi şu... yani biraz simgesel bir anlamı Aynen. da var Toklu Dedenin. Bir de e, gerçekten çok eski tarihi kalıntılar üzerinde bir Osmanlı Türk Hı -hı. mahallesi. Hepsi ahşap binalar. Çok güzel. Ee, ve bir surun mahalle. dibinde evet, evet, yani düşünün eh, surun Mahvedilecek. Sulukule gibi. Maalesef, Aynen surun değil dibinde değil şantiye kurdular evet, ya yasalar evet, aykırı evet, olarak o, ve o o, güzelim parkın duruyor. içinde şantiye duruyor. Evet ve e, pisip o güzelim cıvıl cıvıl mahallenin yüzde seksenini resmen zorla tahliye ettiler. Şimdi şöyle bir şey de var tabi bu bölgelerden böyle pervasızca girmeleri aslında bu bölgedeki halk bilmiyor gidişat. İşte İsmet amca önce değil mi şey sandı o protokolü gerçek sözleşme sandı internete teşebbüs etti falan. <gülüyor> Şimdi onun için burada baskıyla çeşitli korkutmalarla sindirebileceklerini sanıyorlar. Galiba bu bakımdan kent hareketlerinin 2011 Temmuz'dan itibaren işte işte orada ilk başta belgeselce arkadaşların tesadüfen keşifleri değil mi hı hı. bu şeyi göstermeleri yenileme sürecinde insanların ne kadar mağdur hissettiklerini kendilerini o fotoğraflardan girmesi hı hı. işte sen Fenerbalat Hayvan Barı Derneği ile oradaki çabaların da görünür olmasıyla hı hı. biraz da ortaya çıktı işte belgeseline kadar. Hani belki bunlar olmayaydı kent için barınma hakkı için mücadele edenler hı hı. değil mi vicdanın Bundan kendilerinde de sorumlu hissedip daha olmasaydı pekala bunların her biri koca kentin gözünde evet, bitebilirdi ee, yani gidebilirdi. Bu noktada hemen bir şey söylemek istiyorum yani Onu, e, düşünün e, hani bütün medyayı ele geçirdikleri halde halen e, görünür olmasını saklayamıyorlar. Yani e, sosyal medya veyahut küçük küçük muhalif tabii. medya yetiyor bunlara. Çünkü o kadar evet. çok yolsuzluk var ki biz hangisini yansıtacağımızı şaşırdık evet. kaldık. Ve teşekkür ederiz <gülüyor> tabii ki böyle sorumlu basın mensupları da var. Bunu evet Ömer'e buradan tekrar evet. teşekkür ediyorum Radikal'den. Peki Çiğdem çok teşekkür ediyoruz zaman doldu. Emeklerine sağlık, kent hareketlerinin emeklerine, çabasına <gülüyor> sağlık. Ee, ben programı kapatıyoruz. Ben teşekkür ediyorum. Evet e, sevgili dinleyiciler bir programın daha sonuna geldik. Adil yaşanabilir, sürdürülebilir eşitlikçi bir kent için kentin tozu üzerinizden eksik olmasın diyoruz. Kentin Tozu Kentin Tozu Kent Hakkı üzerine konuşmalar. Hazırlayıp sunan Cihan Uzun Çarşılı Açık Radyo program destekçisi olun.